441, numaralı konu, ensardan bir adamın hastalanınca silahını başkasına vermesi, evet, Eslem kabilesinden bir genç Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, cihada gitmek istiyorum.